Modern sabahlar. Modern, sabahlar. Modern sabahlar Hemen canlı yayına geçiyoruz. Hemen canlı yayına geçiyoruz. Hoş geldin sen. Geçtik mi? Canlı yayın arabası hazır mı? Biz, yani bizim arabalar var Oktay bir tek benim bildiğim. Ama canlı onları değer de canlı yayın arabası diye Arabaya sesleniyorum. Benim sesim az geliyor. Biraz yükseltebilir miyiz? Uydu, Uydudan herhalde. Evet. Uydu canlı yayını arabayla yaptık. Rahat rahat yaptık. <gülüyor> dün yani yine arabayla geldik. Araba alan geldik. Rahat rahat sevgili dinleyiciler. Günaydın. Günaydın. Bugün 10 Mayıs 2013 Cuma. Psikologlar günümüz kutlu olsun. Aa dünya Aa. psikologlar günü mü? Tabii mi? bugün Dünya Psikologlar Günü. Tüm psikologlar psikologların ve psikiyatristler günü mü? Yok, psikologlar günü. Psikiyatrist diye bir şey yok. Ne ilk psikolojik rahatsızlıkları olan şey mi oldu? Dediler, şifayı mı buldu? İlk bugün. Soru... Ne yani niye 10 Mayıs? Ha. 10 Mayıs diye belirlemişler abi. Çünkü psikologlar biraz da böyle şey ya. Yani e, psikiyatrist misiniz? Psikolog ha, falan diye böyle böyle yaklaşıyor. O yüzden herhalde özel bir günleri var onların. Yani var, çok önemli çünkü psikologlar. Çok önemli. O zaman psikologlar herkes tıp bayramını kutlamıyor çünkü. Psikiyatrlar kutlamıyor, Psikiyatristler giriyor. Evet bir uzman kanı psikologların, psikologların şey yaptığı bir yer yok da maalesef. maalesef. O da bugün işte 10 Mayıs. O zaman hemen psikologlarımıza var mı psikologunuz? Yok valla abi Hiç mi yok? Var tabii ya nasıl yok? Nasıl yok ya? Hiç psikoloğa gitmedin mi? Yani Şimdi bugüne de, kadar hayat her zaman güzel tarafını mı gösterdi Ege? Yani gittim de böyle bir şey gönül ilişkisi kuracak kadar uzun şey hani böyle bir insanın bir bağı olur ya. Şeyden diğer canım kulak saniye... burun boğazdan ha. daha yoğun bir paylaşım oluyor ya. Öyle bir şey mi olmadı? Evet kulak burun boğazcıya bir takım şeylerinizi anlatmıyorsun. Anlatabilirsiniz tabii. o da ayrı tabii. Zamanı varsa. Ben hep özendim de durumum olmadı. Oktay? Bana çok lüks ben, gibi geldi. Ben şu anda yoktu gittik. Yani gittik. Gittim Biz gittik. tabii. Gittim. Şu anda da çok psikolog var çevremde. Yani e, onlara biraz şey yapıyorum. Hani bu doktorların canını sıkan yol, yolda görünce çevirip sorma hadisesi var ya. Ha. Benim şuram adına ne olabilir o ya falan diye böyle bir can sıkan hadiseyi. Ben psikolog arkadaşlarımla şey yapıyorum. Sağ olsunlar canları sıkıldığını göstermiyorlar bana. ...yardımcı oluyorlar yani. Onu -da Ayak üstü tedavi. Ayak üstü de Ayakta de. tedavi. Yüzde 80'ini ödüyorum. Ben mesela şey yapıyorum. Doktor müşterilerimiz olduğu zaman... Heh. ...o kadar güzel konuşuyorum ki onlarla. Ve... Hep konuştukları, aralarında konuştukları konular ama şey gibi, talk show'a çağırmışım gibi muayene evet. yaptığımda araya da kendisi sıkıntı mı? Sen Mesela, o şey nasıl oluyor bilmem Anladım. ne? Anladım. Şöyle bir şeyden bahsediyorum. Bir de benim ondan mı diyerek araya Yani şey gibi tarafsız gibi görünüyorsun evet. ama aslında yine muayene ettiriyorsun kendini. Arada. Gene benimki ayakta. Onu anlıyorlardır arada. biliyorsun değil mi? Bak bak yani bak bak, onu... bak, bak, <gülüyor> bak, bak, bak <gülüyor> şahsi konuya geçti diye birbirlerine bakıyorlar. doktor olunca dirsek bak geçti. Ama bugün şeyi de kutlayalım böyle e, zaten pek çok psikolog olmayan, mesleği psikolog olmayan ama gönüllü, psik fahri psikologlar var biliyorsunuz Yalan ee, yanlış tavsiyeleriyle arkadaşların ayağında yandan. tabii yani yandan. şey de olabilir sabah olsun, hayır olsun, aman karar gün kararıp kalmaz, bugünler de geçer diyen... Hayırlısı... Hayırlısı diyen, evet bir nazardır şey, diyen... Psikolojisinde var mı öyle bir şey? Hayırlısı diye. Yani e, hayırlısı, kısmet... Var tabii ya olmaz mı? Ben, Başka dillerde var Ben yani, ilk kez karşı, askerde karşılaştım. 1,5-2 saatlik konuşmanın akabindeki PDR diye denilen biliyorsun psikolojik danışmanlık servisindeki arkadaşımız şöyle demişti. Hayırlısı olsun. Sab olun. Hayır olsun. Psikolog <gülüyor> Bir... muydu? Yok gerçek mesleği psikolog değil miz? Hayır psikolog da olmuş olabilir. asker asker adam dört gün kaldıysa mesela şafak dört diyorsa öyle demiş olabilir yani. Yok başkaymış şey demiş. Maliye mi? Ben bunu çok seviyorum. Bunu hiç sevmiyorum. Öyle bir mesleği var. Maliye mezunu uzunum Maliye mezunu psikologlar. pdr'deydi deydi ama. Valla pedere deydi sabıolsun hayrolsun. Psikologların şey diye bir özelliği var mı ayrıca gözlem yeteneği kuvvetli olması veya işte gözlem yeteneğini. O süre içerisinde mesleğini yapmaya başladıktan sonra Gelişme gibi bir durum var mı Yoksa tamamen Zaten göz önünde olan şeyler Üzerinden bir değerlendirme yapılıyor bilimsel olarak Bakayım Yani öyle bir şey var mı psikologların Yani mesela gözlem yeteneği şöyle böyle Doktor House gibi senin karşısına fark oturdu şeyleri fark Mesela ediyorum. masada kenarda bir şeyi oh, Obsesif kompulsif Bilmem ne falan gibi bir gözlem yeteneği mi Yoksa genel olarak Girmeden önce sekreterime sarktı bu adam <gülüyor> sapık olabilir gibi mi? Yani benim merak ettiğim ikincisi çünkü birincisi daha teknik. Yani varsa örnek... dinleyicimiz psikolog hem bir bayramını kutlayalım. Bayram mı ku... günü mü? Gün ya, özel gün, gün. Gün. Son... gün. Yani 5 senedir tonu bir, bir bayram tabii yani. yani. Bayram gibi kutla psikologlar günü bay... canlı yayında. Hmm. Onu da şey yapalım. Canlı yayında bayram gibi kutlandı. Telefonumuz 210-30-30 psikolog dinleyicilerimiz varsa şu anda müsaitlerse bizi bir arasından hem tebrik edelim kendilerini. Biz de o arada... Daha müsaitlerdir canım 8.46'da sabah köründe kim gidecek psikoloğa? Tabii hmm. gidenler de vardır onu da kimseyi de zan altında bırakmayayım ama. Yani bir de şeyi merak ediyorum ben. Aralarında nasıl konuşuyorlar? Ne psikologlar mı? Hı hmm. hı. Ya Hasta hakkında mı? Yani daha doğrusu danışan, danışan hakkında mı? Nasıl işler ama sabahtan akşama kadar manyaklarla uğraşıyoruz diyorlar mı? Yok Nasıl? ya benim tanıdığım bütün psikologlar çok, çok, çok tatlı çok kibar insanlar. Öyle diyen de vardır tabii yani. Ya, ama, ya da manyağı biz diyoruz onlar e, onların bir sıkıntısı olduğunu bildiğinden başka bir hisle mi yaklaşıyorlar? Günaydın efendim. Bir daha Kimle görüşüyoruz? Ceylan Akın ben. Ceylan Hanım hoş geldiniz yaynımıza. Psikologlar gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Ben de sizden öğrendim. Bugün gitmeyin işe artık. <gülüyor> e, gidiyorum şu an işe doğru gidiyorum 10 dakika sonra işte mesleğinizi olacağım. Mesleğinizi mi yapıyorsunuz Ceylan Hanım siz? Evet, mesleğimi yapıyorum. Ne kadar güzel. Ne yapıyorsunuz Ceylan Hanım? Sabahtan C akşama kadar ben yarım Kim, gün çalışıyorum. Kimler? Yarım <gülüyor> gün yetiyor da artıyor bile diyorsunuz. Evet. Yani bu psikolojiniz yetmediği için mi yarım gün dayanabiliyorum diye yarım gün gidiyorsunuz yoksa yeterli bu kadar kazandı bugün de Allah bereket versin diyerek onun için bir yarım gün çalışıyorsunuz yani teşekkür. Yani de doğru. Tokyo gibi. Tokyo Tok psikolog Tok da Tok var. <gülüyor> Topik Peki şey siz ne de hasta mı diyorsunuz onlara yoksa danışan. Şey, danışan mı diyorsunuz Ya aslında danışan demek doğru da bizim ağzımız Hasta demeye alışmış ben hasta diyorum ama Esas bizim ağzımız tabii. Ceylan Hanım esas bizim ağzımız alışmış Hasta da yani... bu diyoruz biz mesela biz yani danışan, yani. danışan danışan lafı deyince ben biraz Yabancılaşıyorum açıkçası görüp geliyor buna Danışan çünkü Biraz adres soran da giriyor o zaman. Yani evet yani böyle filmlerden çeviri gibi. O Bir de o o konuyu bana danışmayacaksınız efendim. Noktasına gidebilir yani <gülüyor> evet, danışan Evet çok güzel evet, evet. Peki şey mi bu az önce konuştuğumuz konuyu yakalayabildi, yakalayabildiniz bilmiyorum da bu gözlem yeteneği ayrı mı oluyor psikologlarda? Yani böyle daha bir... yok ya öyle bir şey yok bence. Ben kendi, kendi adıma konuşayım. Psikologlar adına konuşayım da benim öyle bir ekstra bir gözlem yeteneğim yok hatta daha da fazla dikkatsizim diyebilirim. Anlatılırsa dikkat ederim. İşte bu da gözlem yeteneği. Genelde de öyle bence yani. Bence gözlem yeteneğinin yüksek olduğunu gösteriyor. Ceylan'ın şu kendini, kendini gözlemlemiş, kendini <gülüyor> gözlemlemiş iyi tanıyor kendini yani. <gülüyor> Peki yüzden... Ceylan Hanım kimlerle çalışıyorsunuz? Öğrencilerle mi? Ben ergenlerle çalışıyorum. Wow. Ergen. Yarım gün değil sizin günde en fazla bir saat çalışıyorsunuz. <gülüyor> ne ya? bir saati? 15'lerden 2 seans evet. bitti gitti o kadar. Yeter valla ya yani başka. Ergenin sağlı solu belli olmuyor. Her Öyle yani. mi geliyorlarsa? E, yani orada böyle kızla bir şey yapmıyor. Genelde zorla geliyorlar. <gülüyor> genelde erkek mi yoksa? Yani %50 50. Öyle mi? E, Valla güzel. Çok. Genelde Bak, erkek diye ama yani şimdi şeyi, Ceylan Hanım'ın bir kere başka hiçbir psikoloğun yaşamadığı bir ses problemi de var. Normal ben gitsem şimdi en büyük dertleri olsa da normal bir ses doluyla konuşayım. Ergen o ses çatlamaları, neler, gözü, evet, gözü bıyığa gözü takılır. De. <gülüyor> Nedir dertlerine? Ne, yani ergenlerin en büyük derdi şu sırani. Hani, Ailem çok baskı yapıyor zaten. Orası, <gülüyor> ya bence ergenlerin en büyük derdi adam yerine konulmamak. Onu söylüyorlar mı açık açık yoksa laf oraya mı ya geliyor Tabii ki öyle söylemiyorlar hiçbiri de ee, Yiğit'le bir şey sürdürmemek için Ama genelde adam yerine konulmamak Peki Ceylan Hanım şimdi benim e, bir ergen yeğenim var. Tam anlamıyla ergen. <gülüyor> yani şimdi ben de tam bu dediğinizi fark ediyorum. Ama dayanamıyorum. Bu hayatı yani, boyunca ergen kalanlar var. Yani, zaten gelen yetişkin prosüzünün yarısı da ergenliğe saplanmış kalmış. Zaten o yüzden ergen. satılanmış <gülüyor> şey Böyle bizim tanıdıklarımız da var zaten. Sürekli ergenlikle yaşayan 40 küsür yaşında Doğru, adamlarla o, biz icat evet, ediyoruz. Çok iyi biliyoruz <gülüyor> demek istediğiniz şeyi. Sadece <gülüyor> sivilceleri yok. Evet bir tek sivilciler Mesela şey var ben o, tam onu söyleyecektim. De. Yani bu benim ergen yeğenim var. Ee, yani tam dediğiniz gibi o konuda hassasiyetle yaklaşmaya çalışıyorum bir yetişkin gibi. Tabii ki de öyle ama yani bir süre sonra mesela bu ergenler arasında espriler var. Siz biliyor musunuz onu? Yapıyor yani onlar çalışıyorsanız biliyorsunuz. <gülüyor> ya onu. biraz da onların jargonlarını öğrenmeye çalışıyorum. Hayır sa bahsedelim. yani sadece jargondan bahsetmiyorum. O bir espri kümesi var. O bir espri kapısı, cehennem kapısı gibi açılınca <gülüyor> akıyor o espriler. Ve arka arkaya yani 3'üne 5'ine 18'ine falan gülüyorum ama 19'dan sonra artık içimdeki <gülüyor> şey çıkıyor benim. Ve şey oluyorum ee, gö yani kendi sağlığım için görmezden geliyorum. Bak, ben dedim ya, Ama yanlış herhalde. Oktay çok içine atıyor diye. Bak, bunları hiç bize yansıtmamıştı. 18 espri, 18 psikolog, espri kuralı. Psikolog olunca birden dökülmeye başladı. Valla direkt zaten kendine dövüyor. Benim bir ergen yaptım. yeğenim var o da bana bunu yapıyor diye. Peki Ceylan'ın bu ergenlik, o zaman psikologluk dışında bunu da soralım size. Böyle Hı. bir net yaşanması gereken bir durum değil mi yani, yani ergen, dinamik bakış açısı yas dönemi olarak bakıyor. Ne yas, hiç anlamadık. Yas, mi? Dinamik bakış açısı ergenliği bir yas dönemi olarak ele alıyor. Hı hı. O da şöyle bir şey anne baba yitirilen çocukluğun yasını tutuyor. Hı çocukta yani ergen de kendi çocukluğunun yasını tutuyor. O yüzden böyle çatışmalı bir dönem aslında. Ama bir şekilde yaşanıp ve tam bir şekilde kapanması lazım galiba değil mi? Sağlıklı devam etmek için hayatımız. Sağlıklı aslında sağlıklı ergenlik çatışmalı ergenlik demek. Anne babayla çatışması lazım. Biraz böyle kaldırması lazım. Biraz böyle depresif olması lazım. Odalara kapanacak fizik dinleyecek falan. O aslında banyolara. Banyolara kapanması 35-40 dakika. Ayna karşısında saatler. Banyodan bir saat çıkmayacak. Bunlar şikayet 5 defa, 15'er, 20'er dakika banyodan çıkmayacak. <gülüyor> 2 saat 10 dakika mesela. Yani toplamda. Adlamlarda rekor. Peki yani şey bu ergen. Diyelim 40 yaşında ergen bir adam var. Kapatamamış onları, ergen. Onu nasıl onları, kapatacağız onları onu? Onları yetişkin e, psikolog arkadaşlara havale ediyoruz. Zaten 50 arkadaş çalışıyoruz neredeyse. E, en zor sizin ki bu arada hakikaten tek Gerçekten. Valla geleceğimize ee, size emanet etmişiz haberiniz olsun. Kolaylıklar diliyoruz olsun, size. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Psikologlar gününüz de kutlu olsun. olsun Ceylan yapabileceğimiz bir şey var mı? Bir şey bir şey sağ yapalım. Olun. Size bir şey ikram edelim. Buyurun oturun. Ay <gülüyor> onu burada demiyorduk ya. Onu dükkanda diyorduk da. Burada Üzü, ne yapabiliriz? İnşallah gelirim. Misafir. tamam buyurun bekleriz. Çok teşekkür ederiz efendim. İşlerinden gelirim hep beraber. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Her günleri de olsun. Hoşça sabahlar. Bolan sabahlar. Canlı yayına geçiyoruz hemen. Acil canlı yayına geçiyoruz sevgili niceler Tabii canlı yayında kazalar da oluyor. <gülüyor> Oktay yani kapıda elini kesti. Geçmiş olsun diyoruz evet, meslektaşımıza. Yani... Of. Bir radyocuya çirkin saldırı. Resmen. Resmen komplo kurulmuş Oktay'a. Resmen ideolojik. Vallahi tamam. Bu saldırı ideolojik. Oktay o senin parmağına gelen hepimizin parmağına geldi. Hangi iş orta parmağın Orta parmağım şu anda mesela çok... Azıcık azıcık. Evet. Biz bugünden itibaren tüm radyocular Oktay'ın o parmağına gelen şeyi protesto etmek amacıyla parmağımıza bant yapıştırıyoruz. Hepimiz Oktay Demirci'yiz. Bugün günlerden Oktay demirci takip edenini takip ederim. Çok teşekkür ederim. Anfar oğullarla hemen Çocuğa, başlıyorum Twitter'da. <gülüyor> <gülüyor> Hazır destek paketiyle <gülüyor> bana destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Rica ederiz ne demek Oktay ya hep arkandayız. Ama e, nazar vardı programda kan aktı nazar gitti. Böyle de, derler. Ben de Oktay Demirci. <gülüyor> Neredesin? Yani kampanyanız şu anda ilk beni açtı geçti. Boğulmamak için ben yetişmeye çalışıyorum ha. adeta. Kampanyayı biraz daha büyütüyorum. Karşılıksız, amflovsuz takip başladı diye bir kampanya. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Resmen. kırmızı ruja özgürlük çıktı. Nasıl? Beyler, evet, Türk Hava Yolları'nda e, çok tartışılan hosteslere kırmızı ruj yasa, e, genel müdür Temel Kotil'den çarpıcı bir açıklama geldi. Kotil ben e, de sürüyorum bazen demiş. Evet. <gülüyor> Kotil şöyle demiş, çarpı, çarpıcı bir açıklama yapacağım demiş. Efendim demişler, çarpıcı bir açıklama yapacağım. Lütfen toplan, herkes toplanmış hemen. Çarpıcı bir açıklama deyince. Ee, şöyle denmiş efendim. Alt seviyedeki yöneticilerin... ...kendilerine sormadan böyle ama bir... Ama gülmeden al... oku ya. Arada gülüyorsun <gülüyor> heyecanı kaçıyor. Niye gülüyorsun? Baştan, alt seviyedeki yönetici al. ne demek ya? Şu anda canlı yayındayız. Adamlar nasıl bir ezik oldular? Nasıl bir ezik oldular? Aa, alt böyle seviye. şeylerde geri adımda hep bir alt seviyeye patlamak. Zaten diyor. bir tane üst seviye var. Herhalde onun bir iki... Şey diyecek Ulaştırma Bakanlığımızın bir hatasını biz... Şey yapmak zorunda vallahi. kaldık <gülüyor> durumu yok. Alt seviyedeki yöneticilerden kendilerine sormadan böyle bir karar aldığını ancak bunun uygulanamayacağını söyledi. E, Londra'da gazetecilere açıklama yapan Kotit bizim ruj rengiyle ilgili bir problemimiz yok. Ha, herkes Cüneyt Özdemir'e özeniyor ya. Londra'ya mı gidilmiş bu açıklama hiç? Valla. Orada yapacağım açıklamayı. Ama bu niye bu kadar beklerdi ben onu da anlamadım. Ya, Kimin yapacaklarını yapıldığını... düşündü? Ee, Valla dur. Abi ben de alt seviyede yapma lütfen falan diye bir şey? Valla işte kırmızı ruj'a özgürlük çıktı. Bundan sonra umarım yani galiba kontrol edeceğim. Galiba Asile'lik şey. Ben gördüm o adamı. Bu bavulları alıp lak diye atan adamlar var. Onların He. başında bir adam var. Salih diye bir adam var galiba. Salih abi. Salih abi. Yaktı Salih abi kendini. Onun kararı. O çünkü çok şey yapıyordu. Böyle kırmızı ruj Ben bir iki kere kulağıma geldim. Böyle kırmızı ruj. Özellikle de kırmızı ruj sürmüşlerin bavullarını... Bayağı, atıyor, Bayağı atıyor, duvar atıyor, atıyorlar. Duvardan çektirip koyuyordum. Vallahi. Nasıl beceriyorlar onu da ben ha hakikaten hayranlıkla izliyorum. Çünkü bavul almaya gittiğinizde size şey diyor. Efendim şöyle kaliteli böyle hacimli şöyleleri var böyleleri var. Bu hiçbir şey olmaz. 10 yıl garantili. Aynı bavulu böyle ilk seyahatinde bir görüyorsun. Ağzı <gülüyor> yüzü <gülüyor> bana böyle yaptılar. <gülüyor> Yazık. <Hangisi? gülüyor> bavul taklidi de yaptırdınız bana şu yaşımda. Hangi bavul filmde bavul var ya? ya. Ağzı yüzü Bavul görevlisiyle başlıyor daha filmi böyle ne? yazıları geçerken. İkiyimde adam şeyde havaalanında bavul görevlisi de böyle bavullara baltalarla vurarak başlıyor işte. Banttan giriyor hep ilk önce bir balta vuruyorlar ondan sonra şey yapıyorlar. Hakikaten gülerek seyretmiştim ya. Böyle Bak kaba esprilere zaten gülerim de bu ayrı bir güldürmüştü. Neyse Temel Kote şöyle demiş. E, kimin hangi rengi isterse kullanabileceğini söyledi. Efendim fuşya da dendi galiba bordo da dendi öyle şeyler vardı falan. İsteyen istediğini kullansın ve bugünden itibaren demiş. Ee, vaz mı geçildi yoksa böyle bir şey yok muydu demiş. Yok vaz... Yani alttan birileri öyle bize sormadan karar almışlar. Ya bu da yani biraz saçma gibi geldi. Öyle oluyor diye. zaten hep bu alt alt yöneticilerin alt işi oluyor. Ya. Gerçi şey Neyse bu şeyi atlatmamızın böyle bir e, tatsız bir şey vardı. Türk Hava Kurumu'nda. Deve, da. deve hadisesi. Türk Hava şey Kurumu değil. Türk, Türk Hava Yolları'nı da ben. yıpratan bir deveyle şey yapalım bunu. Kutlayalım, kutlayalım, kötü günler geride kalsın, acaba, nazar atılsın. Acaba o da mı öyle alt yöneticilerin şeyi, deve kesme? O, Apronda deve kesme şey. yanlış anlaşılmasın. Çünkü, o da mı öyle acaba? Nerede kesebiliriz? Nerede? işte Salih abi. O zaman zaten gene Salih abi Or orada ama ismi, cismi belli birisiydi. Yani çok net bir şekilde zaten vadide vardı. Şu şöyle olsun deve keseceyim. Bence Diğer kişi de belliydi. Bence proje tuttuğu için şey oldu. Yani mesela bu Ruş projesi de tutsaydı isim çıkardı ortaya. Evet i̇smi, ismi... benim sayemde ha, Türk Hava Yolları'nda artık kırmızı ruj kapandı diyor. Evet kırmızı ruj geri geldi. Bu arada biliyorsunuz şu GDO'lu pirinçle ilgili olarak İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bir rapor verilmişti. Hı, evet sonra rapor böyle bir şeyler mi rapor var? Raporda etmişler da değil mi raporu? Hayır raporu biliyorsunuz ödüllü bir genetikçi olan bir arkadaşımız hı hı. şeyimiz yapmıştı. Hocamız, hocamız yaptı tamam. diyelim. Gençte bir hocamız aslında çok da şey değil kendisi genetik konusunda ödüllü olan bir tamam, insan şahane. tekrar altını çizerek şey yapmıyor. GDO'lu demişti değil mi? GDO'lu demişti. Tamam. Hemen şey geldi bir komisyon kuruldu İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İstanbul Üniversitesi mi? İstanbul Teknik Üniversitesi. İstanbul Teknik Üniversitesi diyebiliyorum İTÜ dendiği için. Tamam. Ee, orada şöyle bir şey açıklama geldi. Ee, Prosedürde bir takım hatalar yapıldı. O deneylerin baya baya bir hatalı olduğu. Dolayısıyla raporun geçersiz olduğuna dair bir açıklama geldi. Komisyon inceleyecek bunu baştan yapalım bakanın nasıl? Orada bakanın galiba şeyi var değil mi? Neyi Baka var? Ee, bakandan bir şey geldi bir daha inceleyin siz onu diye karşı. bakın. Kaşlarını kaldırarak bir daha inceleyin dediğini ben okudum. Bakalım onu da şey ne yaparız. Yani çünkü arka arkaya haberler böyle iyi haberler alalım. Ne mi? Ruj haberde bu bize oldu. Şimdi yarın öbür gün pirinçte şey çıkacaktır. Alt seviyedeki bir takım görevlilerimiz yanlış yaptılar diye de gelebilir rapor. Onun da bilgisini verelim. Takipçisi olacağız buradan. gerçek ama şimdi bilimsel şeylerde hakikaten ölçüm hatası da olabilir. Bu illa pirinç üreticileri da rapor geri alındı diye okumaya gerek yok. Yani arada kaç kilo pirinç satılır ki o yeni rapor çıkana kadar? Varsa bir şey hem de iki defa tasdiklenmiş olur ya da hatadan dönülmüş olur. Böyle bir konuda ama biraz zor ya hata yapılmış olması. Yani eminim ki e, yeterli sayıda tekrar ediliyordur o testler şeyler. Bir şey açıklanmadan önce. Yani herhalde servise yetişeceğim 5 dakikası kaldı. Tabii tabi Var mı? Va, var tabii, gibi tabii, biraz, biraz var. Yaz yaz var diye yazılmıyor. Biraz dediğimde. saflık gibi geliyor bana. Hele de bakanın kaçlarını kaldırarak onu siz bir daha inceleyin demesinden sonra rapor düzeldiyse. Ama yine de tabii yani öyle safiyane düşünmek lazım. Bir tabak pilav yerse ben ikna olurum. Yani Valla ben de olurum. Bakan canlı yayında bir tabak pirinç pilavı. Yanlış anlaşılmasın. Yerse e, nasıl hani bundan önce radyasyonlu, radyasyonlu çay içmiştik değil mi? Radyasyonlu çay Bakanımız o bakanımızı da kanserden kaybetmiştik. İşte o halkız, halk sağlığı için Ama tabii onunla alakalı değildir bilmiyorum. Bire bir alakalı bir durum yoktur. Ee... bir alaka olduğu kesin ama açıklanamasada <gülüyor> yani bir bir şey var yani <gülüyor> nazar dışında başka bir açıklama <gülüyor> nazar dışında başka bir açıklama ay müjde geliyor ya bir tane güzel haber verelim hadi ver ee, dünyada Marksist Monopoli olarak bilinen sınıf mücadelesi adlı oyunu Türkçe sahne piyasaya çıkacak sınıf ee, mücadelesi ismiyle mi çıkacak Zarlı Türkçesi değil mi e, Türkçesi, Türkçesi. Zarlı oynanan oyunda amaç devrim yapmak sonunda da kapitalistler ya da işçiler kazanıyor bugüne kadar 5 ayrı dilde satışa sunulan ve 250 bin satan oyunun yaratıcısı tam e, bir Fr kapitalist es <gülüyor> onun bir hakını verelim valla tam oyuna dön profesör Oliman ee, böyle bir fikir olmadığını görünce bakmış böyle ah öyleymiş böyle bir açıklık var hemen oraya girişimci olarak şey yaptım ve bu oyunu Çin'de küçücük çocuklara üretkliyoruz <gülüyor> saati bir kuruştan <gülüyor> işte sana ne güzel dev vaala Marksist monopoli ya. pek yakında e, çıkacak e, bilmiyorum dur ya ben de heyecanla bekler oldum ya nedense üretimden gelen gücünüzde iki hane ileri gidiniz. Hay. Devrim yaptınız tüm oyunculardan el alınız. E, önce devrim yaptınız, önce kendi çocuklarınızı giyiniz. <gülüyor> Nasıl piyonlu mu? Herhalde. Biz kimsenin mu? piyonu olmayacağız diye haberleşeyim mi? Kutu abi? oyunu var yani kutu, kutu oyunu, oyunu varsa da, zarla oynanıyor canım sadece. Zarla piyonla oynanıyor. Herkesin, Ama orada da bir herkesin ekmeği aynı olduğu bu aşamada siz salam ekmek yemeyeceksiniz <gülüyor> diyor. <gülüyor> Catherine Chancellor esas. Güle güle Catherine Chancellor. Ne oldu Katrine? E? Ne oldu? Bir, efsane dizi Yalan Rüzgarı'nda 1006 Aa, bölüm evet. rol alan e, Jean Cooper yaşamını yitirdi. 84 yaşındaki Cooper. E, yalan yalan rüzgarında. rüzgarı'nda kimdi o? Ben Katrin i̇şte Chancellor. Kend Ama ben esas ya yaşlı şeyim, kadın mı? Yaşlı kadın. Yani o zaman y da Yalan Rüzgarı Young and the Restless, değil mi? Evet. Sam değil, değil mi? Ben Sam'i hatırlıyorum. O dizden. O hayat ağacı ya. O hayat, o, ağacı, o hayat ağacı. hayat sen, sen hayat ağacındaki sen. Ve o sonra yıllar Richard'dan sonra mı hayat ağacıydı. Richard bıyıklı, bıyıklı adam. Hayır o yalan rüzgarı. O yalan, o yalan rüzgarında. rüzgarında. Evet. Analimin en nefret ettiği adam. Richard mı? Hakikaten çok nefret ediyor. Ben hiç kimseye karşı öyle görmedim onu. Kötü müydü o adam yoksa? Yok ya. Kötülükleri de olan bir adamdı. Kötülükleri mı? de olan bir adamdı şey gibi yani. Dönem dönem değişiyordu işte. Çünkü kaç bölüm yayınlandırıyan gelmez. Yani yalan rüzgarı o yüzden Valla Young and Ressels şey doktorlar kadar yayınlanmadı. O kadar, arada yanlışı söyleyeyim. olmuştur yani diyorsun. Yani e, o olmuştur. Catherine hangisiydi? Dizdi. Yani Haza bu kaç hanım yıllık dizi? Ne? Ya, şey mi? Yalan rüzgar mı? 20 yıllık falan mı dizi mi? Mü? 20 yıl önce bitti diye biliyorum. Daha daha eski. Daha da mı eski? Daha da eski tabii. O zaman o dizinin esas kızı mıydı bu Catherine Hanım? Kadın esas kız değil. Geliyor canım. dinleyicilerimizden. Ha, o sana sana en güzel şekilde cevap verirler. Çünkü sen abuk subuk bir şeyler soruyorsun, anlamıyorum ne sorduğunu. Günaydın efendim. Günaydın. Huhu. Düdük sesi bile. Victor'ın Mehmet Ali Erbil seslendiriyormuş. Victor'ı Mehmet Ali. Ha, Ali Victor'du Mehmet. benim dediğim Richard değil, Victor. Victor. Victor. Victor. Richard da vardı ya. Richard da Muhakkak Aa, Richard da vardır yani. Annemin nefret ettiği Victor'du. Bıyıklı olan. Evet. Yaşı bıyıklı. geçkinci Bu olan. Soy şey bizim reklamlarda falan da mı oynadı? Aynen bizim abi. Oynadı? Aynen abi. Vallahi doğru söylüyorsun. Bizim reklamlarda Reklamda da oynadı. Reklamda mı oynadı ya? Tabii ne y reklam? 1973'te başlamış Amerika'da. Dizim. İlk bölüm. Evet. Yani e, ben şöyle bir şey yapıyorum. Fahir'in doğumunda... Tamam. Aynı. Burada tesadüf değil tahmin Aynen. edersiniz ki. Kaç yıl sürdü Oktay? Onu da bir bilgilendirir misin bizi? E, hemen yani... 38.500 bölümümüzü kutlu. 30 yıla yakın olduğunu zaten e, herkes şey yapıyor da. Tam net olarak söylüyorum. 1970 hala devam ediyor görünüyor ya. Hala devam ediyor. Valla Haber yayınlandığı sırada hala evet, devam ettiği görüntü. Şu anda mesela 2013 sezonunun ayrıntıları var. Ee, hala devam ediyor görünüyor. Bir de o Amerikan soap operalarındaki çekim tekniği de değişik. Koca stüdyoda çekiyorlar ve oyuncular böyle e, stüdyoda kameraların görmeyeceği yerlerde monitörler var. Oradan okuyorlar repliklerini ezber falan Victor Newman. Alt yazı okur gibi oradan okuyup şey yapıyor. Victor, evet. Zaten <gülüyor> artık mesela... o kadar kafa mı kalır adamda ya? Tabii Tabii bir canım. bölüm, üç bölüm, yüz bölüm, beş yüz bölüm değil egecim yani. 2727 bölüm oynamış mesela baş roldeki Duck Davidson. 2727... Bölüm başına kaç kaç para alıyordur? Desen yani şöyle var. o kadar da çok de, korkunç kadar. rakamlar değil. Ben bizim evin hallerini bininci bölümünü yazmıştım. Oradaki bütün oyuncular da bin bölüm oynadılar ki bizim evin halleri çok daha kısa süreli bir şey. Ama bu haftada 5 gün oluyor değil mi? Sohpapara'da ondan böyle o kadar. Victor Newman, e, Victor ve Albert Miller. Artık kaç kişi olarak dizide yer aldıysa? Çünkü kolay ben, değil 1800 bölüm oynamış. şöyle bir şey. Nasıl? Hepsinin ikizi çıkıyor. Bu operanın bir şeylerinden bir tanesi olmazsa olmazlarından. Bir karakterin muhakkak ya kötü ikizi geliyor ya şeyi kayıp kardeşi geliyor falan. O yüzden iki ismi vardır Victor'un iki kişi canlandırıyor. Bir de bir noktaya kadar bir karakter ondan sonra Eli onun kötü oluyor, bir şey oluyor falan filan. Vay be Ege sohup operaya Türkiye'de senin kadar hakim kaç kişi var? Bir Birol Güven bir sen <gülüyor> bir ben vallahi. <gülüyor> Ama İçen, şeye çok üzülmüştük. Ya bize bir dinleyicimiz mi söylemişti? Brezilya dizilerinin postasını seyrediyorsunuz siz diye. Esas, esas o değil de onun kesilmiş yerleri var ya. Çok güzeldi. Evet yani onun. Yarı erotik arkası yarınların biz sadece hikaye kısmını seyrediyoruz. Şey gibi düşün yani. Ev gibi düşünme İş yani. görüşmesi oluyor, sekreter oluyor falan. Biz yalnız sadece çalıştırmıyoruz falan diyor ve orada bitiyor bölüm. Bu arada şey de hala oynuyormuş, e, Catherine Chancellor karakterini oynayan ve az önce konuştuğumuz hanımefendi e, Jean Cooper. O da hala oynuyormuş. 2013, e, yani bu sene yayınlanan sezonda var rolü kendisinin. Vardır çalışacağım canım, niye... Olmasın o ki. kadın artık özdeşleşmiş ya. ya. Ne bileyim şey oldu, artık bıraktı falan gibi bir şey. Dizinin yapmış. ortağıdır hatta öyle söyleyeyim oktay. Bırakamaz ki yani öyle bir şey. O, o kadar. 30 30 ben başka hiç bilmiyorum ki derdi. Sabah gidiyor çayını kahvesini içiyor arada arada gidip iki şey yapıyor. Ne ya dedikodusunu... 30 sene aynı karakteri canlandırmak ne, güzel. ne güzel ya. Víctor Keşkebi... Víctor Nimonun e, şeyiymiş e, Catherine Chancellor karakteri. E, ne denir? Sıkıştırılmış. Sürekli hayal. Ha. Sürekli çatışan karaktermiş dizide. Ha. Yani bir aralarında husumet var Victor'la birbirlerini yediler yani Biraz biraz öyleymiş 30 yıldır bitmeden ee, Ben hatırlıyorum ya pek çok kişi mesela Victor'u sevmezken pek çok, pek çok kişi de şeyden tiksiniyordu Türkiye, Türkiye o dönem Türkiye ikiye bölünmüştü, bölünmüştü. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Canlı yayına geçiyoruz herkes mikrofon başına buyursunlar efendim Amerikanlıların en güvenli isim Ben Aa, mi? Şey mi? Ne derler? John Travolta mı? Acun Ilıcalı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> değil. Seda <Ay, ay> <gülüyor> şey Sayan mı? Değil. Onun, onun gibi düşünün. Ev gibi düşünmeyin. Ha, onun şey gibi mi? düşünün. Şey o kadın neydi? Oprah. Oprah. Oprah değil işte değişmiş. Mehmet Oz mu? Oprah. Mehmet Mehmet Oz e, Yunan kahvesi dedikten sonra bayağı Listin bir yükselmiş. <gülüyor> bayağı bir yükselmiş ama o da değil. Hollywood yıldızları Hollywood'dan düşünün aa o şey doktorlar falan değil e, şeyde George Clooney e, mi George Clooney yok değildir George Clooney ama gerçi ben olsam ben güvenlerim George Clooney ilk onda yok ya hadi ya hadi hmm. ya Allah Allah işler inanılmayan bir adam olarak kendini kabul ettirdi Allah Allah hepsi sanatçı mı Oktay? hepsi sanatçı ve e, oyuncu hepsini Allah. tanıyor muyuz? hepsi artist yani <gülüyor> hepsi artist aktrist Bruce Willis mi? hepsini tanıyoruz Bruce Willis de yok Allah Allah kime bir tane bilgisayarcı var aralarında <gülüyor> Babacan adamlar mı bunlar oyuncu olarak? Ba, e, babacan adamlar var. Babacango diye geçer. Baba Django diye. Chuck Norris Babacan diyoruz ya. Tamam Çağırıyor, Arnold Schwarzenegger. Yok o da yok. Senin Allah Allah. O, o sizin dedikleriniz hep sonradan şey yapanlar. Ee, Arnold Schwarzenegger falan yani valiliğinden sonra biliyorsun. Champagne da, mi? Sıfırlandı. Champagne de yok. Allah ya, bir Allah. Bir tanesini bulamadınız ya. Hakikaten ya. Bir tane Whoop, whoopi, oradan... whoopi, Dur o şarkı vardı ya Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg mi? Goldberg. Woo. O da yok. Marley Marrow. Bu efektiyle dikk dikkate alırsan yinemiyor. 3 numaradaki ismi söyleyeyim mi? Söyle. Evet. Denzel Washington. Denzel Çünkü Obama'ya benziyor. <gülüyor> evet yani en temel şeyi o zaten onu o yüzden söylemek. George Clooney mesela zaten mesela sıradan Amerika'da televizyonda bir şeyler konuşuyor, Densil Washington bir kamu spotuna çıktı, aç bakalım Arap ne diyor diye açıyorlarmış ama dinliyorlarmış onu. <gülüyor> Amerika'da Arap denmez ege. <gülüyor> Bu arada George Clooney evet Abdullah Güle Abdullah Güle benziyor Gül e da orada. yani mesela bizde olsa Abdullah şey George Clooney'de güvenilir bir numara bir olurdu. Numara olurdu. Değil iki numarada Sandra Bullock var. Sandra Bullock değil mi? En güvenilen isimlerden biri. Ondan sonra ve ilk sırada Tom Hanks. Tom. Aa, Aa sevgili kaybımız. Vallahi sevgili Tom. Tom Hanks kime Tom benziyor? Tom Hanks bir şey diyorsa Tom Hanks bana benziyor biliyorsunuz. Evet ya ağzını yüzünü kapattırdı. Evet ben senin. de kafana bir tane poşet geçirdiğimde kafanı aynı Tom Hanks. Kafanı tamamen örttüğün zaman aynı Tom Hanks. In. Aynıyım. Çünkü Tom Hanks'in de kafasını aynı şekilde ört. Bir de arka, aynı. arkadan ama yani Demek kafanı insan... tamamen kapatıp arkanı dönmen lazım. Aynısın o şeklinde durmam lazım. <gülüyor> Aynı top Ay Ondan sonra çeşit çeşit isimler var. Bill Gates bile o listeye girmiş ya. Yedi ne kadar güzel. 7 numaradan. Bilgisayarcı demiştim ya. O. <gülüyor> Bilgisayarcı deyince benim gözümde hep şey canlandı. Tamirat işleri falan yapıyorlar böyle. Açıp kapayın istersiniz bir onu. <gülüyor> Julia Roberts var. Bu ne zamanın listesi ya? Julia Roberts. 10 numarada Julia Roberts. Öyle bir Julia Roberts mı kaldı ya? Valla Oktay gazetede o kadar uygun bir köşe kalmıştır. Yani o haber büyüklüğünde. Onlar da öyle... Valla 10 yıl öncesinin de olabilir yani. Güzel ayarlamışlar. Doğru söylüyorsun. Tam yanında Tom Hanks fotoğrafı var bir Fotoğraflarla tane. Fotoğraflarla falan süslüyor. Tek süsü. başına çektirdiği bir fotoğraf. Ondan sonra ve sol tarafında böyle bu, bu liste var. Tam o, o köşeye uymuş yani. Valla bravo. Süper olmuş. Hı. Çok güzel. Bu önemli duyurudan sonra bir duyurumuz daha var. Düğünümde söyleyeceklerim bunlarda. Çok teşekkür ediyoruz Ege. Ee, bu güzel bilgilerden dolayı bizimle paylaşım için teşekkürler. Öyle söyleyeyim Bunlar sonra. Bunlara... İçimde tutmak istemedim daha fazla. Dün e, Burkina Faso Dışişleri Bakanı Djibril Ipene e, Ankara'daydı. Djibril mi? Dijangol mu? <gülüyor> Djibril. Yani Djibril mi? Djibril e, diye okunuyor, Djibril diye yazılıyor. Ya evet gördüm ben onu. O Burkina Faso Dışişleri Bakanı. Ymış. Evet, Burkina Faso Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile beraber ortak basın toplantısı tam düzenlendi esnada. O esnada. Diye, lıp diye kendini yere bıraktı. ya Daha doğrusu bu bayıldı. Türkiye'de miydi bu, toplantı? bu tabii, toplantı? Tabii Türkiye'de. Herhalde Türkiye. yedirdiler, ağırladılar, yedirdiler öyle bir kebaplı vebaplı yani bir ihtimal. şey oldu. Yok valla tam olarak öyle olmamış. Ee, o esnada zaten Ahmet Davutoğlu'nun böyle bir bayılacağını anladığında bir atak yapıyor. Düşmesini yavaşlatmış. Ondan sonra e, kürsüde hemen e, bayıldı. E, hemen hastaneye kaldırdılar. <gülüyor> Kısa sürede de e, ayağa kalkmış, herhangi bir sıkıntı yok. Buradan Burkina Faso'ya da müjdeyi verelim çünkü düşünüyorlardı. Misafirimiz no. ya çok büyük şey yani. Yani misafir sizin eve gelse bayılsa ne hissedersiniz? Alın bunu diyemezsin yani. yani her şeyle Geçmiş olsun, e, e, olsun. Büyük geçmiş olsun diye e, kısa sıra... Dışişleri sonra... Bakanınızı da tebrik ederim hakikaten de. Zamanında müdahale, Zamanında müdahale yaptı. Bambaşka yani, Maktan... şeyleri konuşuyor olabilirdik yani. O komplo mu bilmem ne zehirlendi mi falan. Hani o düşme anında yavaşlatılmasa başını vursa falan filan. Bir de Burkina Faso yani. Burkina Faso yani... E, bildiğimiz Burkina Faso. Harita üstünde belki tam şey, yerini göster. tam gösteremeyebiliriz. Nerede oktay Burkina Faso? Tam Burkina olarak. Burkina Faso Afrika'nın batısında olması lazım. En son bıraktığımda batısında oradaydı diyorsun. bir yerde yani. Çöl, çöl var ya, Sahra'yı biliyorsunuz. <gülüyor> hemen çölün dibinde. Çölün dibinde diye biliyorum. Ghana ile çöl arasında falan oralarda bir yerlerde. Ghana, Çöl, katında. Kenya, Somali falan derken o Zaten civarıdır. Burkina Faso şeyi vardır, atasözü vardır. Şey diye, yani bayılmaktan değil, bayılan adamı tutamamaktan, tutamamaktan kork diye. Çok çirkin atasözleri var ya. Yani bu, <gülüyor> ayağını yorganına göre uzak yok yani. Ata, ata, o Burkina Fıstı'nın atasözlerini sarf hala hayatta zaten. Yani yakın bir tarih olduğu için hala sorgulanıyor yani bu laflar. Bu arada e, kürsüde konuşuyorlardı. Kürsü e, bakanın ayağına düştü bu esnada. Aa, o düşünce tabii. Bakan düşünce kürsü ne yapsın? Hop o da onun üstüne kapaklanınca. E, bakanımız bu, da yaralandı yani. Bu, bizim bakanımız da yaralandı yani. Bu, dijibri. E, Dijibri'nin e, dijibri ayağına mı düştü? Dijibri'nin ayağına düştü. E, Kısacası önce bir gribel enfeksiyon geçirmiş. Ona bağlı yorgunluk falan. Çok yoruluyoruz demiş. Vallahi çok yoruluyoruz. Oradan oraya git ya. Hep bizim işimiz hep geri. Hep dış işleri dış işleri. Hep işimiz geri. Baya bir seyahat etmek zorunda kalıyoruz. Şeyini falan çıkarmış. Ehliyetini çıkarmış. Ondan sonra... Ee, büyük geçmiş olsun ee, Hemen tam te e, teşekküllü hastanede Bir check up kan şekeri man şekeri Öyle demiş şekerim düştü Ağzına bir kesme şeker vermişler Şu anda iyi herhangi bir sıkıntı yok Acaba şalgam mı içtim Şalgamdan hiç öyle bir <gülüyor> zarar gelmez Bakalım ağzına şeker verilebiliyor mu ya Verdin, niye Yani hemen yükselsin diyor <gülüyor> Çok garip bir şey Al bunu <gülüyor> em, em, em. Bir de bu sağlık şeylerini kim karşılıyor Kesme mi? şekerleri mi? Kesme şekerleri. Çaycı. Ve muayene. Muay <gülüyor> çaycı vallahi çaycı karşılığı ama demiş bir çay yazar. Kardeş mi oluyordur onun yani onunla ilgili? Yani kendi ülkesi... Bir de mesela dış mesela viza alırken sigorta yaptırıtıyorlar ya bize. Sağlık sigortası. Biz, Hı -hı. biz sefil vatandaşları yapıyoruz. Onlarda da öyle bir şey var mı mesela? Yurt dışı gezisine çıkarken sigorta... Sigortanız var mı yoksa bakamıyoruz, kusura bakmayın. Giremiyoruz, giremiyorsunuz. Bence kesin falan. bugün öyle bir konuşma yapılıyor. Rica ederiz ne demek mi? bizim misafirimiz her şeyimiz... yok efendim yani sonuçta bizim bakanımız biz karşılayalım ne kar hastane şeyi. Burkinafaso mu karşı? Burkina ile bizim dışişleri arasında konuşma var. Biz karşı yok olur mu falan filan diye. Tam bir çıkartmışlar 1400 lira hesap çıkartmış. O şöyle yapalım. Paylaşalım. <gülüyor> Vallahi... şey demişler Burkine Faso şey demiş ya buna bir şey yapalım bu böyle olmaz efendim indirim <gülüyor> yok yok buna yapalım bu olmaz buna nasıl mücadele edelim böyle olaylar yaşıyor yani vergi verenler olarak bizim cebimizden çıkan bir para olduğundan buradan dünyayı ya bize sağlıklı adam göndersin ha. Ve o hasta adam götürüyor buradan tedavi olup gidiyor bize patlıyor yani. Tabii Burkine Faso bundan sonra hasta adam diye geçecek dünya şeyinde de yani biliyorsunuz zamanında öyle bir şey olur mu ya şimdi bir sonraki temasında Mesela Türkiye'den çıktı, şeye gitti, Fasa gitti, orada bir şey yapacak. Aman gene bayılmayın da. <gülüyor> diye. Bu şakalar olacak mı acaba? <gülüyor> ben bunlardan korkuyorum yani. Yani Allah'tan dışişleri bakanı falan değilsin. Herhangi bir ülkenin ege, Türkiye için konuşmuyorum. Ben valla şu tip olayları görünce e, siyasette olmamamın hem Hayır ülke için hem dünya, dünya için hayırlı için, olduğunu hatta fark evren için galaksimiz adına bir kıvanç yani çünkü vesilesi. son mikrofona söyleyeyim işte dost ülke Türkiye öyle bir, bir de bu bayılıyor olsa Bayılma bu ağzından öpüyorsa, küfür olur. falan çıkar ha. Evet işte. Bunun biliyorsun narkoz etkisinde ağzından neler çıktığını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Küfür kıyameti. Yani bir şey olur orada bayılır, ameliyat alırlar. Ülke cenek ondan sonra başında bekler. Ameliyattan diyor şey... uyandığım ondan sonra ben ülke savaş, savaş çıkmış. <Gülüyor> <Gülüyor> Kim diye şimdi belli savaş halinde olduğumuz için bir karışıklık olmuştum. Bu arada şey fotoğraflarına bakıyorum diğer gazetelerde de ben bu bayılma, bakanın bayılma anının fotoğraflarına. Birileri de Ahmet Davutoğlu'nu tutuyor kollarından. Onun, onun öyle bir şey olmuş mu? Korumaların ne yapacağını şey şaşırmıştır belki saldırıyor o öyle diye. Aman bakanım falan mı diyorlar? Ne diyor? Nasıl tutuluyor? O atak yapınca Atağa atak yani daha doğrusu atara atar, atara atar, atar dedikleri atıyor. Atara Ata atak diyorsun. Atağa atak yani o şekilde yani, bir olay gerçekleşmiş. Değil mi, böyle tutuyorlar iki tarafından tutmuşlar. Belki e şey okur. zannettiler hani e, Django'nun diyeceğim. Burkina Faso <gülüyor> Dışişleri Bakanı bayıldığı. İpeyli Hani sanki bizim bakanımız onu atak yapıp şey vuracakmış gibi ise Bakanım ne yapıyorsunuz ama sizde yani falan diye. Belki yani. öyle bir ha, şey için. Tutma, tutma gibi de... mi? Size yakışmaz. Tutmayın bakanımızı diye oradan biri bağırmış. Falan öyle şeyler olmuş olabilir. Bilmiyoruz tabii yani. Bunlar hep anlık hadiseler. O korumaların ne düşündüğünü bilemeyecek. Bilemeyeceğim. Bilemeyeceğim. O zaman bir şarkı dinleyelim reklamdan Şarkı önce. dinleyelim sonra kutlamalarımız var. Yurt dışımızdan bir sanatçı Lili Allen, Smile'la neşemizi buluyoruz modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Tülesi'niz modern sabahlar devam ediyor mu? Etmem Ed mi? Bir <gülüyor> Ya ben bugün bir haberde hakikaten wow, wow. bir adamın, bir isminin, lakabının bu kadar yakışacağını, bu kadar özendiğim bir şey ilk kez söyle Oktay. Söz istiyorum. Evet. Şu anda canlı yayında mıyız? Canlı yayındayız hocam. Yayında. Hatırlatılmadı çünkü <gülüyor> yayının başında. <gülüyor> <gülüyor> Çok özür dilerim bir, Küçük bir hatırlatma. Buyurun şu anda, şu canlı, anda canlı, canlı, canlı yayındayız. Ben bir şey söylemek istiyorum sen daha devam etmeden. Bence dünyada hiç kimsenin lakabına özenmeyecek bir konumdasın. Dünyanın bütün adamları diye... Yayın yoluyla kabul ettirilmiş bir lakabım var. Herkesin sana özenmesi gerekirken senin yaptığın ee, ne denir herhalde Harsızlık benim. Harsızlık da denmez elindekinin kıymetini bilmemek aslında ben şöyle okuyorum bunu Elindekini kıymetini bilmeyen adam şapkası var şu anda şapka, şapka. Yani şey bu da bütün dünyanın adamları, adamları olduğu Kim? için o adamın da şeyi var o, ee, o tarafı konuşuyor şu anda sesi çıkıyor bir süredir buyur, e, e, e, e, e. buyur. valla bodrumda yakalandı bir tanesi bir tanesi dedim celal bey ee, Bodrum'da kendisi ne olarak, ne celal olarak biliniyor, ne celal olarak biliniyor. Dehşet celal. celal evet, Dehşet celal mi? Dehşet celal değil. Ne olabilir? Gecece celal, celal değil, değil. Helal celal. Hayır, helal. Oteli Uzak celal. Genel celal. Genel celal. Genel celal maalesef değil. Değil mi? Sansar. Sansar celal. Gelen Hayvan celal. Mı? Hayvan değil canım. Böyle bir tarihi şahsiyetle bir Can. araya getirilmiş. Ha, tarihi ha. şahsiyet. Hazerfen celal mi? <gülüyor> çok iyi Oktay. He, uçmaya mı çalıştı? Yok. Uçmaya da çalıştı. Kendisi antikacı olarak biliniyor. Antikacı Celal. Hayır canım. Antikacı, antikacı Celal dersen zaten <gülüyor> antik Celal. Akşam gazetesinde kendine iş bulaman yani. Doğru söylüyorsun. Helal ben size daha fazla sorlamak istemiyorum. Valentino Celal olarak bilinen <gülüyor> <gülüyor> nasıl bilemedi ben de kıskandım. <gülüyor> Vallahi Valentino Celal'in fotoğrafları zaten boy boy bir süredir antikacı ama ses sistemi dükkanı var onu da anlamadım yani bir antikacının ses sistemi bu da benim hobim ne yapayım falan diye herhalde şey yapıyor. Kendisi bir sürü bir şeyle yakalanmış <gülüyor> ee, ne derler tarihi eserle efendime söyleyeyim ben nelerle yakalanmış Osmanlı dönemine ait olduğu belirlenen 8 tabanca tüfek 500 mermi. Sakallı Şerif kutusu, mezar taşı, 300 yıllık ahşap taht, 12 sikke, bir altın kolye falanlar filanlar. Bizans ya. Bizans döneminden kalma <gülüyor> toprak şerif. kaplar falanlar filanlar Oktay. Evet. Ondan sonra e, en sonunda demişler pardon şş, Celal Bey ne iş Valentino <gülüyor> Bana derler Valentino keyfim yerinde demiş bunların bende olmasından doğa doğal ne olabilir ya? <gülüyor> Celal Bey keşke kahveye kursaydınız demiş <gülüyor> <Evet>. karşıdaki <gülüyor> o yüzden <gülüyor> zaten hapse gitmiş <gülüyor> o yüzden Ay, albü albümleri var zaten nasıl albümleri? Ee, fotoğraf albümleri? Hayır canım bildiğin müzik Abi, albümleri var Valentino Celal'i bu da dünyanın bütün adamlarıymış Valla Remix 2013 diye Celal Fahir ikizinin kayıp ikizi gibi bir şey bu bence o zaman Valla aslında şey olabilir ya Yaşı biraz benden daha büyükçe gibi gözüküyor ama bilmiyorum Sen önce başlasın <gülüyor> bence de <gülüyor> Ondan sonra açıkladı. bir şey açıklayacak mısınız diye sormuş Açıklayacağım mı demişler Ne diyorsun yani bunları nasıl açıklayacağım Ya demiş antikacıyım ben bunların bende olmasından doğal ne olabilir Parasını verdim aldım ha, Bizans kapları satılan bir yer mi var demişler <gülüyor> o sikkeleri falan bir açıklar mısınız? Ben bilmiyorum. Sizin gittiğiniz gross markette satılıyor mu? Çünkü benim gittiğim küçük marketlerde yok. Sikke diye bir, bir bölüm var mı? Ee, Bizimkinde var. var. Var. Ama hep boş Ege. Hep boş. Her zaman gelmiyor tabii. Devamı ee, yok diyorlarmış. Bunların bende olmasından daha doğal ne olabilir demişler. Seni, seni gidi tarihi kaçakçı diye. Bir de bir başka lakabı daha var. Valentino Celal diyorlar. Daha bu... ne olacak ya bir sürü lakab... Pırlanta Celal diye de geçiyor bir tarafta. Dünyanın bütün, gerçek dünyanın bütün adamları mı ya? Bu. Pırlanta Celal ne? Vallahi bilmiyorum işte iki lakabı varmış. Bazıları onu Valentino Celal olarak bilirken bazıları da onu Pırlanta Celal yani olarak Yani bunlar bir şey sormak istiyorum ben, ben sana. Ben... Valentino Celal'i hmm. son derece büyük bir hoşgörüyle karşıladın da Pırlanta'yı niye diye soruyorum. İtiraz ediyorum. Neden? Çok mantıklı bir soru. Yani güzel bir soru. Ege öncelikle soru için teşekkürler. Emeğe saygı. Evet. Yani ben şöyle düşünüyorum. Yani bir insanın bir lakabı varsa bir tanedir. O la... yok, bir tane değil. Olur mu canım? Bir, pek çok lakabı. Sonuçta benim yanında yamacında olduğum adamın bir sürü lakabı olduğunu biz ortaya koyduk. Tabii. Yani senden bahsediyorum Fahir. Ee, ama bunların hepsini bir şekilde açıklaması ve çok özür dilerim yani ikna etmesi Hak lazım. Hak etmesi lazım. Karşıdakini. Hak etme demeyelim de yani bir şekilde beni şimdi Valentino konusunda Valentino ikna numara, oldum. Valentino'nun numarası ne? Onun da hazırlığını sen yaptın Fahir. Yani. yani Valentino'nun numarası çapkın mıydı? Çapkın Valentino. değil miydi? Onun dedi Kazanova değil miydi o? Kazanova ve Don Juan. Don Juan var. Don Juan. E, Valentino galiba yakışıklı artist de o yüzden mi bir dönem yakışıklı? Valentino göre? diye bir Rudolf Valentino var ya. Rudolf Valentino ha ona olan benzerliğiyle. Böyle, onu ben bir benzer taraf <gülüyor> şöyle bir bakıyorum da ne kadar benziyorsa Rudolf'a da o kadar benziyordur. Kristal e, diksiyon diye bir lakap olduğuna inanıyorsun da Furlanta <gülüyor> <gülüyor> Celal olduğuna neden inanmıyorsun? Oktay Demircin içi bulandı. Hakikaten içim bulandı. <gülüyor> düşünüyorum ben de Valentino Rudolf Valentino. Neyse lakabıyla çok yaşasın diyelim Valentino cey. Yakışıklı bir, e bir adam mı bu? Yıvalla oktaycım bakış. Celal Bey'den ya, bahsediyorum bu bakış açısına göre değişir yani ona ben bir şey diyemem. Mesela sonra. güzel bir filmde sen mesela Oynatır mısın mı? Diyorsun? Mahşerin dört atlısı yani Valentino yerini bu adamı oynatır mısın? Onu ben soruyorum. Yerim. Ben oynatırım abi. Oynatırım. Özellikle tarihi filmde sikkeleri oyunci kendi getirecek diye not düşerim sözleşmeye. Ben sana. ben de bir şey söyleyeyim. Yanlış anlamayın ben de oynatırım. <gülüyor> ama yani mesela Pırlanta bir şey olsa güvenme. Yani ben de şöyle söyleyeyim size. Ben oynatır mıyım diye sorun bana. Fail <gülüyor> bir şey soracaksın. <gülüyor> sormak istersin. Peki ben, ben söyleyeyim abi. Sen sor abi. Bir şey soracağız sana mı sor biraz abi. çekiniyoruz? Yok, so çekinmeyin abi açıyoruz burada yani. <gülüyor> abi şu çarak sorular kalkmasaydı yayından. <gülüyor> ee, sen oynatır mısın abi? Celal, Celal Bey'i Rudolf Valentino yerine Maşerin dört atını oynatır mıydı? Abi bu? şöyle söyleyeyim, ee, ben olsam oynatmazdım abi. Allah. Aa. Keşke baktım olsaydı bunun bunu. Bu bunu de tartışırdık ama bir şey vaktimiz canım, yok. Bir kişi daha, daha... <gülüyor> oynatmazdı diye not düşelim Belki kapatalım. Bir kişi daha olsaydı bizim yerimizde dört kişi olacaktık ya. Evet. Hı -hı. O zaman saç... bayağı toplaman da saç... bayağı iyi. çünkü şu anda bakıyorum bir iki. <gülüyor> o zaman sayım yapalım bir iki üç. Üç son diyeceksin o kadar. Bir. Daha... 2 3 Son, Ay, üç son ben değil Ben hep karıştırıyorum ya Ben 3 olmayayım olur mu? Tamam sen girme 1 2 3 son Bak Bir kişi daha olsaydı 4 son dört olacaktı 4 son olacaktı olacak. O zaman saç ayağı yerine Maşerin dört atlısı derin miydi bize? program bitti Allah'tan. Yani cuma günü <gülüyor> e, sohbetimiz mahşerin dört atlısıyla sona eriyor. Program bitti ama pazar günü anneler günü. Anneler günü. Annelerin, anneler gününü kutlamadık. Buradan tüm annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Tebrik ediyoruz bu güzel günlerinde. Güzel Vallahi bir sözüyle bitireceğiz bugün. Ananızda ta şesin, yarım şerdan beş şesin yani. Çok genç anneler de var. Elini öpmeye kalktığımızda tokadı yapıştıracak gencecik anneler de var. Hepsini anneler gününü kutlayalım. Kendi annelerimizin ellerinden, genç annelerin yanaklarından öpelim. Aynen abi. Aynen abi. Bu arada Aynen. bir güzel tebrik var. Onu görmeseydik Irmak Evet, Hanım Irmak Hanım hatırlattı sağ olsun. Bütün Modern Sabahlar annelerinin özel olarak Anneler Günü'nü kutlamış Irmak Hanım. Onlar da kimler? Handan Hanım. Başta kendisi kendi annesi, kendi olmak, annesi üzere. olmak üzere. Kendi annesi olmak üzere. Orada ki. bir ufak torpil var ama tabii ki anlaşılır bir e, şey. Tabii ki. <gülüyor> Bahar Hoca. Bahar Akçura. Bahar Ondan sonra ve... Ee, yine bu iki annede olduğu en gibi yine an, bir anne. Ekibe. E, Hediye Hanım. Değil mi? Hediye evet, Gökçe Baykal. Önümlerin avukatı diye geçer. Bu üç. E... Doğru vallahi önümlerin avukatı. Yani en az iki kişinin avukatı. Yine yine, yine özelliksiz Olur, kaldım yani. ya. Yani, hep bak. hep, hep özelliksizim. Bu Şimdi... Hediye Hanım'ın özelliği zaten senin bir kıskanacak bir durum yok ki. Kıskanmıyorum Daha ben zaten. Daha doğrusu senin canım, eziyorum. Yasal <gülüyor> yani, bir şeyin yok yani öyle. Huk. Yasal bir sorunun mu yok? Yok. Yasal bir sorunun yok. Yasal bir sorunun olduğunda başvuracağım. en yani, azından şöyle, adres belli. Emege'nin en fairinin e, avukatlığını yaptığı için Hediye Hanım ben, ben yani, de bir sorun sorun çıkaracağım yani. Ünlülerin hayatımdan... avukatı oldum diye kafasının ortasını böyle kazıtmış, böyle saçtırıp bir tane öyle adam vardı ünlülerin avukatı. Ki yandan ya? saçını böyle tepeye tarıyordu. Allah Allah. Bundan önce ünlülerin avukatı oydu. Ya dur neyse ünlülerin avukatı kendimiz falan bir kenara bırakalım. Bu Hanım artık oldu. Anneler Günü'nden bahsederken şimdi ben çok özür dilerim ben böldüm konuyu da. Yani bu üç annenin özellikle Anneler Günü'nü kutlamış Irmak Hanım. Onun hatırlatmasıyla de bütün anneleri e, bu özel gününü kutlayalım ve öpüyoruz. Her, hepsini öpüyoruz. Sevgi dolu. Türklerle annemize vereceğimiz çiçekleri dermeye gidiyoruz sevgili dinleyiciler. Der modern diyoruz ve bu da artık programın son dakikası. Son laf olsun bu da rahatız. Güzel bir hafta sonu diliyoruz size. Tepedeki bulutlara aldanmayın. Onlar sizi ıslatsa bile gönlünüzdeki ateşi asla söndürebilecek. Kisle veda ediyoruz sizlere. Bizden hemen sonra da fulla rock devam edecek. Radio Today. I was made for loving you. 103.1 Radio Today.